Değerli izleyenler, hoş geldiniz. Ben Doğan Ciceloğlu ve program arkadaşım Polat Doğru size iyi bir pazar diliyoruz efendim. Yaşam çok boyutlu ve her birinin farkına vardıkça yaşamı daha anlamlı, daha zengin görmeye başlıyoruz. Ve bugün bu yönlerden bir tanesini ele almak istiyoruz, dürüstlük. Polat çok önemli değil mi dürüstlük? Çok önemli konu. Hocam. Hazır mıyız? Hazırım ben hocam. Vallahi billahi hazırım. <gülüyor> değil mi? Evet, sık sık yemin çekerim di toflumda. Aynen dahi. öyle hocam. Aynen öyle. Şimdi yani bu dürüstlükle ilgili konuşalım falan diye düşününce bir kere ilk fark ettiğim şeylerden birini söyleyeyim. Dürüstlüğün bu kadar konuşuluyor olması bir kere normal bir duygusu uyandırıyor bende. Yani bizim bu kadar çok dürüstlükle ilgili konuşuyor olmamız. İkincisi bizim konuluğun da sevdiği konulardan biri. Yani böyle of ay canım bu konuyu konuşalım dediği konulardan biri ve herkesin de özlemle andığı bir şeyden bahsediyoruz. Yani yokluğundan şikayetçiyiz gibi bir durum var. Özlemle anıyoruz, onu çok seviyoruz ama... Ee, niyeyse problemliyiz bu konuyla gibi bir algı var benim gördüğüm kadarıyla. Belki yani gözlem bu. Evet. Ee, bugün de üstüne konuşalım istiyoruz ama size gelmiş sorular var. İsterseniz bir onları dinleyelim. Ondan sonra da konuşalım gitsin hocam bu konuya. Tamam. Merhabalar Doğan Bey. E, dürüst olmak doğruları söylemek midir? E, hocam dürüst olmak kötü bir şey midir? Dürüst olmak diğer insanlar üzerinde nasıl bir etki bırakır? Merhabalar hocam. Her durumda dürüst olmak mı gerekir? Dürüst olmak neden zordur? Hayatta başarılı olmak için, için dürüst olmak çok mu gerekli? Dürüstlüğün neye faydası vardır? Bir zahmet açıklar mısınız? Hocam dürüst olmak neden zordur? Evet, Falan. Valla hocam şimdi bir şey görüyorum. Ben onu da söyleme ihtiyacındayım. Evet. Bu dürüstlük konusu bizde yani sorulara falan baktığım zaman da onu görüyorum. Facebook'ta sorduk orada da onu görüyorum. Genelde konuşanlarla da ilgili bu duyguya yaklaşıyorum ben. Yani bir gereklilikten çok bir meziyetten bahsedermişiz gibi bahsediyoruz. Yani ya dürüst insandır işte falan böyle uzun boylu bilmem nedir falan der gibi bir durumdan bahsediyoruz. Ee, bir kere şey sormak istiyorum siz... Bu insanın doğası gereği var olabilen bir şey mi yoksa bambaşka bir şeyden mi bahsediyoruz hocam? Yani herkes dürüst olabilir mi? Bir kere kapasite olarak böyle bir ihtimal var mı hocam? Evet, Doğuştan dürüst olmak üzere programlanmışız. Ona gireriz. Yani dürüst olduğu zaman insan beyni daha verimli, daha coşkulu, daha yaratıcı çalışıyor. ...dürüst olduğu zaman insan. Fakat... ...böyle bir potansiyelle doğmuş olmamıza rağmen... ...içinde büyümüş olduğumuz ailede... Hı hı. ...konu komşu ilişkisinde... ...eğitimde, toplumda... ...bunu geliştirme... ...ve tadına varma imkanı bulabiliyor muyuz... ...bulamıyor muyuz meselesi esas... ...onların içerisine girelim. Benim... E, ...en çok üzerinde altını çizmek istediğim nokta... ...yani değişik bakış tarzları var evet. ama... E, ...bu... ...seninle benim özel bir bakış tarzımız doğru, var. Doğrudur hocam. Ee, onu sık sık kullanıyoruz. Sen bilinci, ben bilinci, biz, biz bilinci. Sevgi, saygı kültürü, korku kültürü olmak doğru. üzere. Bu çerçeve içerisinde ne anlama geliyor? Ona bakmamız Süper. Ben lazım. Ben sadece şey için merak etmiştim hocam. Yani tekniken aslında herkesin dürüst olması mümkün diyorsunuz böyle bir durumda. Evet. Yani beynin ihtiyacı hatta diyorsunuz. Evet öyle diyorum. Öyle diyorsunuz. Peki hocam, e, olmasa ne olur? Şart mıdır yani dürüst bir koluş. <gülüyor> <gülüyor> bir kere e, olmadığı zaman e, nörobiyolojik olarak baktığınızda beyin tıkanma hali hmm. yaşıyor, stres oluyor, yaratıcı olamıyor, kafası karışık oluyor, büyük resim bilincini geliştiremiyor. Bu ne demektir? Manevi yaşamı tökezlemeye başlıyor. Anladım. Hayatında yavaş yavaş Anlam, coşku kaybolmaya başlıyor. Ve bir insanın hayatında anlamın kaybolması, coşkunun kaybolması demek... ...gönül fakirliğine yol açmaya başlıyor. O zaman benim bir kitabım var başlığı... Hı hı. ...Mış gibi yaşayan insanlar haline dönmeye başlıyoruz. Ve öldüğümüz zaman ölüm gerçek. Mış gibi ölmüyor insan. Öldüğün zaman gerçekten <gülüyor> ölüyorsun. Ee, o zaman yazık oluyor. Çünkü biz gerçekten yaşanmak üzere mükemmel bir potansiyelle doğuyoruz. Doğru. O zaman neden dürüst olmuyoruz konusunun sosyolojik olarak, psikolojik olarak incelenmesi daha hı hı. gerekir ve anne babaların, eğitimcilerin, toplum yönlendirme durumunda olan insanların bence üzerinde ısrarla önemli durması gereken bir konu. Hocam gerçekten ben bu kısmını çok önemsiyorum ve ya bir yandan da üzülerek fark ettiğim bir şey var. Şimdi biz bugün konumuz dürüstlük. Biz Doğan Bey'le bu konuyla ilgili bir program çekeceğiz. Siz bununla ilgili ne dersiniz, ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili dediğimiz zaman hiç kimseden yani yüz küsür kişi cevaplamış bu soruyu. Hiç kimseden ya ne alakası var zaten herkes dürüsttür bizim toplumda böyle bir şeye ihtiyaç yok. Bu konuyu da niye alıyorsunuz ne gerek var diyen çıkmadı hocam. Evet. Genel olarak ya bizim bu konuyla ilgili bir sorunumuz var dedikleri bir şikayetçi oldukları bir durumla karşılaştık. Ve e, Sabit Semih Hekimoğlu diye birisi, hocam bir şey yazmış ben okumak istiyorum. E, her insanın taşıması gereken zaten doğasından gelen bir özellik iken toplumumuzda nasıl oluyor da dürüst insanlar çok büyük erdem sahibi olarak tanıtılıyorlar? İnsanları inandırmak için neden yemin etmek gibi bir alışkanlığımız var? Ya da doğru söyleyene dokuz köyden kovarlar gibi insanları yalan söylemeye teşvik eden atasözlerimiz sözlerimiz var. Görmek istemesek de bizim aslında çürümüş bir toplum olduğumuzun göstergesi mi diyor bunlar? Of, evet. Şimdi <gülüyor> e, çok önemli bir gözlem. Hakikaten bunun üzerinde e, bakmak lazım. Şimdi. Ben de yurt dışında uzun zaman hı hı. bulundum. 25 yıl falan bulundum. Gözlemlerin oldu. Hakikaten ee, orada ee, kişinin dürüst olması, doğruyu söylemesi, hı hı. Ee, bir şeyi anlatırken sadece kendi değil, kaçtaki hesabı alması. Hı hı. Üniversite ortamında yaşadığım için, onun için iş hayatını nasıl bilmiyorum. doğal olarak olan bir şeydi. Şimdi şöyle bakıyorum Polat ben. Ben doğdum bir evet. bebek olarak. Evet. Tamam mı? Şimdi bir bebek olarak bana annem babam baktığı zaman ne kadar bilimsel bir gözle bakıyorlar, hı hı. ne kadar bir geleneksel gözle bakıyorlar sorusu var. Hı hı. Bilimsel gözle bakan ana baba çok çok çok az. Doğru. Benim bir potansiyel olarak ne getirdiğimle ilgili ve bu potansiyele saygılı olma yolunda çok az bir farkındalık var. Hı hı. Ben muhteşem bir potansiyelim. Ne demek potansiyel olmak? Sinir sistemi muhteşem. Ayrıca bir de meraklıyım, keşfetmek istiyorum. Ve beynim sürekli bütünleştirmeye çalışıyor olayları. Dürüst olunca bağlantıları kurmaya. Neden? Bunu neden böyle? Bu koku ne? Evet. Babam mı pırt dedi diyor mesela hemen Şimdi bu çocuğun dürüstçe kendisini Doğru. inşa etmesine yolda giderken toplum izin veriyor mu vermiyor mu? Aynen. Korku kültüründe vermiyor. Evin otoritesi kimse hakikatleri o biliyor ve bakış tarzı şu. Ben bunların hepsini kalıplayacağım. Bunlar 7-8 yaşına geldiği zaman benim aynamın tıpkısı olacaklar. Doğru. İnançlarıyla, giyinişleriyle, yemeleriyle, içmeleriyle falan. Şimdi çocuk buna itiraz ediyor. Doğru. Elli kolla hareket etmek istiyor. Hayır, dokunma, bakma, keşfetme. Keşfetme makinesi olarak yaratılmışız. İzin vermiyor. İzin verin mi? Verin. Böylelikle yavaş yavaş çocukta şu kanaat oluşmaya başlıyor. Ben kendim değerli değilim. Şimdi ben kendim değerli değilim kanatine varınca sen değerli olmak için nereye yalakalık yapman gerekiyorsa Doğru. o yalakalık yapmaya başlarsın. Doğru. Çünkü kendini değerli görmek istiyorsun dedeyin gözünde, anayın gözünde, öğretmenin gözünde, Doğru. politikacının gözünde Doğru. şu veya bu şekilde sen bir satılık meta haline geldin. ...kim fiyatını verirse ona yalakalık yaparsın. Ayy. Onun adını da... ...dürüstlük korsun, onun adını da... ...rizm korsun, onun adını... ...möm korsun, şu veya bu şekilde... ...ve 10 sene sonra... ...burada müdafaa ettiğin şeyi dönersen... ...burada başka türlü müdafaa edersen... ...ve... ...herkes de anlar ki... ...bu adamın fiyatı şu. Doğru. Şimdi bu adama güvenebilirsin... Şu, ...ancak şu şekilde fiyatını verdiğin zaman satın alabileceğin bir insandır. Güvendiğin tek yol bu olur. <gülüyor> Ondan dolayı da birbirine güvenmeyen birbirinin yüzüne sürekli evet efendim nasılsınız efendim zaten nasıl efendim? deyip arkasından birdenbire giderken beraber adamı görüyor musun diye falan konuşan bir toplum olmaya başlar. Yaşadığımız da bu. Uh. Sabit Bey'inki ağır olmuştu ama hocam sizinkisi bayağı ağır oldu. <gülüyor> bayağı sert oldu yani. ben. Ama öyle, önemli olan gerçek mi gerçek, değil mi senin algılamanın içerisinde? Gerçek Sertten evet. kastım o zaten. Evet. Yani bu, bu hakikaten acı bir durum. Evet. Ee, peki hocam şimdi insanlar böyle bir noktada doğrudan şunu söyleyecekler. Ee, i̇yi de hocam hiç kimse dürüst değil. Yani ben, ben niye yapayım diyecek. Şimdi sizin söylediğiniz hakikaten benim canım acıttı. Yani ağır bir tablo çünkü. Sabit Bey'in söylediği de öyleydi ve siz de onun gayet bilimsel tabanını doldurdunuz. Bu iş böyle oluyor dediniz. Korku kültüründe dürüst insan yetişmesi ailenin o kişinin oluşmasında o kişinin değerli olması ile ilgili fırsat verip vermemesine bağlı bir şey. Adam çok başka bir şey söylüyorsunuz. Ya siz diyorsunuz ki Mesele bir şeyi korumak, kollamak, yalan söyleyip söylememek meselesi değil. İnsan eğer kendine değer veriyorsa zaten doğal olarak dürüst olur diyorsunuz diye Kesinlikle. anlıyorum ben hocam. Yani bu, bu bambaşka bir şey. Ee, sen eğer değer vermezsen yetiştirdiğine çocuğuna ona buna o değerli olabilmek için çok doğal olarak yalan söyleyen, çok doğal olarak sana yaranabilmek için elinden geleni yapan haline gelir ve bugün güç sensin. Yarın sen çekip gidersen başka bir güç geldiğinde o güce yaranabilmek için elinden geleni yapar. Ve onu en iyi şekilde yapmayı sadece dürüstlük olarak beller diyorsun. Evet. Polat şimdi herhangi bir anda evet. bir kişi e, dürüst olarak davrandığı zaman kazandığı bir şey var. Evet. Bir kişi dürüst olarak davranmadığı Davranmış. zaman kazandığı bir şey var. Temelde zaten buradan Şimdi. ...hangisi daha değerli meselesi var. Evet. Şimdi... ...dürüst olmayanın kazandığı şey mi daha değerli? Dürüst olanın kazandığı şey. Dürüst olanın kazandığı... ...kendine olan saygısı. Ama ben gelişirken... ...benim kendime saygım... ...korunmamışsa... Hı hı. ...ben kimim konusunda... ...beslenememişsem... ...gelişememişsem... ...o zaman benim zaten kaybedeceğim bir şey yok ki. Aynen öyle hocam. Yani, Zaten olmayan bir şeyin kaybından bahsediyorsunuz. Evet. Yani adam adam da yok ki neyi kaybetsin. Evet. Yani bu, peki e, ya burası biraz beni böyle onun için öfke bir... yerine insan içinde bir acı oluşturuyor. Aynen. Ben hakikaten canım, canım acıdı az önce dinlerken sizi. Evet. Yani evet. E, ya hakikaten çizdiğiniz tablo böyle çok üzünlü bir tablo. Bir yandan evet bir öfke de uyandıran bir tablo ama bir diğer taraftan da ya bu bu küçücük bir çocukken kendini sevdirmek için bunu yaptı diyorsun yani. Bir gözlem daha yapmak istiyorum burada. Çok şükür böyle bir imkana sahibiz. Ve bu şekilde kendini değerli göremeyen insanlara fırsat ver güçlü olmak için. Kendisini patlatır. Yüz binleri bir araya gelir. Hep beraber nefret ediyoruz. Nefret ediyoruz. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Yüz bini bağırır. Ve kendini değerli görmek için neyse o ulu liderin arkasında yok olmak için çünkü birey olarak kendisinin hayatının anlamı yoktur. Hayatının anlamını kendisine verilen bir dışarıdan formülde bulur. Yani Ondan dolayı mi? öfkeli insanın ...baktığın zaman arkasında... ...dürüst olma fırsatı elinden alınmış... ...insan görürsün. Aynen. Ve bu tipleri sık sık görüyoruz çevremizde. Var işte. tabii ki hocam. Peki ben bir şey sorayım. Sık sormak. sık görüyoruz. Yani, şimdi hayat böyle çok siyah beyaz değil. Yani ben baktığım zaman bir... ...tam dürüstler... ...bir tam üçkağıtçılar falan filan gibi... ...durumlar çok da fazla görmüyorum. Yani evet öyle örnekler de var ama... ...hani bu bunun yığıldığı yere baktığım zaman elinden geldiğince dürüst olan ama işte durum zorlarsa pozisyon denk gelirse e, dürüstlükten ödün verme konusunda da bir sakınca görmeyen bir grupla karşılaşıyorum ben. Evet. Yani çok da güzel adını da koymuşuz işte pembe yalan var, beyaz yalan var, bilmem ne var falan. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz hocam? Çünkü ben orada zorlanıyorum. Ya diyorum ki hakikaten bu adam bu durumda dürüstçe davransaydı, Bak, ...böyle esaslı bir şekilde dürüstçe davransaydı... ...çok zor durumda kalacaktı. Hı hı. Ve adamın gözü kesmedi o kadar zor durumda kalmayı. Saygım var. Şimdi <gülüyor> kesinlikle yargılamak istemiyorum. Sadece gözlemler yapmak hı hı. istiyorum. Onun için bir insan herhangi bir ortamda dürüstçe davranma seçeneği varken davranamamışsa... Evet. ...ben onun gözüyle baktığım zaman, onun çocukluğuna girdiğim zaman görüyorum... ...bu insan kardeşim... Hı hı. ...demek ki... ...gelişimi itibariyle kendisini o noktada bulamıyordu... ...kendi hayatımdan bir örnek vermek istiyorum. Lütfen hocam. Şimdi... ...bir kişiyi uçakta... E, ...yerinden kaldırdılar. Yani zorla diye Dediler ki burada bir aile var lütfen... E, ...izin verir misiniz size başka bir koltuk gösterelim. Tamam. Kalktı. Fakat gösterdikleri koltuk dolmuş. Şimdi dediler şuraya oturur. Oraya oturdu. Sonra başka birisi geldi hı hı. o koltuğa. Yeniden kaldırıldı... Ve çocuk gitti önlere doğru bir genç delikanlı ee, ve ondan sonra işte uçak yavaş yavaş geriye doğru hareket etmeye başladı. Solumda oturan kişi hostese dedi ki affedersiniz dedi. Bu dedi biraz önce de yerinden kaldırılan arkadaş daha önce dedi herhalde yerini almıştı. Ben bekleme sırasındaydım yerim yoktu sonradan geldim bir koltuk bekliyordum bana burayı verdiler dedi. Bu arkadaş dedi eğer ortada bir yerde oturuyorsa dedi ben yerimi vermek istiyorum dedi rahat olmak onun hakkı dedi. Şimdi kendimi düşündüm. İşte Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu, psikoloji, kitaplar yazmış falan. Benim aklımın ucuna gelmedi bu. Evet. Ben onun yerinde olsaydım bu benim aklımın ucuna gelmezdi. Düşündüm ulan benim niye aklımın ucuna gelmezdi diye. Neden gelmezdi biliyor musun? Çünkü ben hayatta kendi kararlarımla kendimi etki yapabilecek bir insan olarak görmeye alışık değilim. Hmm. ...ama o insan alışmış. Öyle bir ortamda büyümüş ki... ...sen seçimlerinle yaşıyorsun. Elalen ne der değil. Sen kendi ne diyorsunu... ...beslemişler. Benim ülkemde de potansiye dürüst insanlar çok. Ben bunu anlattığım zaman... ...helal olsun ya diyorlar. Hemen anlıyorlar Hemen, yani ahmak falan filan demiyorlar. Ya, Helal olsun diyorlar. Diyorum peki sizin aklınıza gelir miydi? Yok gelmezdi diyorlar. E, doğru gelmezdi, gelmezdi. çünkü... O fırsatlar verilmedi. Yani dürüst bir insan olmakla, dürüst bir insan olmamak arasında ben bir fark yaşama imkanı bulamadım bir Aynen. Aynen. Aferin almak için dürüst olmak başka, bir de kendi gözüne baktığın zaman kendini kendin olarak görebilmek için dürüst olmak başka. Ne, adam, ne diyor bu adam ya falan diyenler vardır şimdi tahmin ediyorum kendini <gülüyor> kendin olarak görebilmek bunun için biz yaşıyoruz yani ben şeyi düşünüyorum mesela ben o adama yer vermeyi düşünmüyorsam eğer bu koşulda yani ben bileti çok geç almışım bekleme sırasından bana bir koltuk verilmiş daha önceden bu organizasyonu yapmış birisi ise uçağın içerisinde dört dönüyor şu anda ona bir yer bulunsun diye Böyle bir noktada niye aklıma gelmezdi diye baktığımda yani şey düşünürdüm muhtemelen. Sistem düşünsün kardeşim diye düşünürdüm. Evet. Yani bunda benim ne gibi bir sorumluluğum olabilir ki? Yani uçağı sistemini tasarlayanlar buna göre bir şey yapsınlar. Söylesinler. Desinler ki onun hakkı ben de kalkayım vereyim. Evet. Şimdi... Ee... Eşim Yıldız'ın verdiği bir öykü anlatacağım Kendisi bir okulun e, Yüksek felsefe lisansına gidiyor Ve Aha. bu arkadaş Türk bizim toplumda e, Netice itibariyle yüksek lisans alıyor Felsefe alanında Doviz bozdurmuş sonra gitmiş bakmış ki e, Şey veren döviz bozan kadın 100 lira fazla vermiş kendisine evet. Konuşma sırasında Daha ders başlamamış ha. Yıldız demiş ki Aa, ay Çok yazık ...gidip verdiniz mi? Niye vereyim demiş. Ben yapmadım ki hatayı. O yaptı. Niye vereyim demiş geri. Vay be. Yapmasaydı hatayı. Ve bu kişi... E, ...oldukça muhafazakar bilinen... ...bir kişi. E, konuştuğu zaman falan filan... ...şudur budur. Şimdi bakış tarzı... ...görüyor musun? Yani... ...bu benim menfaatimse... ...neden geri dönüp düzelteyim... <gülüyor> ...meselesi var. Burada... Sen bilincinin dürüstlüğü, ben bilincinin dürüstlüğü, biz bilincinin dürüstlüğü diye bir şey var. Onun içine girmemiz lazım galiba. Yani sanıyorum biraz öyle hocam. Çünkü mesela dürüstlükten bahsederken insanlar dürüstlükle patavatsızlık arasında bir fark var mı hocam diyor. Bazen çok dürüst olduğun zaman güya dobra dobra bir şey söylemeye kalktığın zaman ortalığı da yıkıyorsun diyor. Peki o zaman ne olacak diyor mesela. O, o, o mesela dürüstlük mü hocam? Yani patavatsız birisi... Yani hakikaten içim dışım bir ne geçiyorsa aklımdan nasıl geçiyorsa hiç kıvırtmadan etmeden bilmem ne yapmadan gördüğüm an gördüğüm yerde gördüğüm şekilde söylüyorum. Benim yetişkin çocuklardan birisi <gülüyor> oluyorsun o zaman <gülüyor> <gülüyor> bedenen büyümüş ruhen <gülüyor> olgunlaşamamış görünüşte büyük evet. içi olgunlaşamamış insan. Neden böyle çünkü önce şunun farkına varmamız lazım. <gülüyor> Şimdi şu an her an yaşam etkileşim içerisinde oluşuyor. Hı hı. Evren et, etkileşim içinde oluyor. Evrenin hı hı. her yönüyle kuşun uçması, evet. böce sıçraması, kedinin miyavlaması... ...bütün hepsi etkileşim. Şimdi ben dürüstüm kendi algılamam içerisinde. Ağzından çıkan lafın bu etkileşim ağı içerisinde ne anlama geleceği... ...kime ne gibi etkisi olacağı konusunu düşünmemişsem eğer evet. empati yoksa Doğru. ben sadece söylemekten sorumluyum gerisi beni ilgilendirmez tavrı içindeyse hı hı. bu kişi patavatsız e, denir ve başka bir sürü sıfatlarda boşboğaz boş de. denir başka bir sürü sıfatlar koyabilirsin 5 yaşındaki 4 yaşındaki 3 yaşındaki çocuk için kabul, kabul edilebilir <gülüyor> dersen ki <gülüyor> çocuk daha aklı ermiyor dersin. Anladım. Fakat bir büyük yapmaya başladığı zaman... Hı hı. ...acaba dersin hakikaten aklımı ermiyor... ...yoksa bunun arkasında... ...bir muzurluk mu var? Onu düşünmeye Anladım. başlarsın. Böylelikle patavatsızlık... ...ve... ...dürüstlük arasında... ...çok önemli çok bir fark var. Sen dürüstken... ...sadece kendin değil... ...sen... Sadece şimdi şu anın değil, sadece kendin değil, öbürünün, toplumun da geleceğinin farkındasın. Sadece şimdi şu anın değil, geleceğin de farkındasın. Hepsinin sorumluluğunu almaktan Hepsinin bahsediyorsunuz. Hepsinin sorumluluğunu alarak ve neticede hizmet etmek istediğin bir hakikat var. Ona kendini adamış durumdasın ve onun için... Yapacağını yapıyorsun. Biz bilincinin dürüstlüğü dediğiniz şey böyle bir şey değil mi hocam? Evet. Yani sadece benimle ilgili değil hepimizi düşünerek yaptığım bir dürüstlükten bahsediyoruz ve hocam bir şey söyleyeyim Bu zor bir şey. Yani bu bahsettiğiniz çok kolay bir şey değil. Ee, niyet kısmında evet ama uygulamada insanlar sanıyorum bu yüzden zorlanıyorlar hocam. Ee, hayatı enakki müşkün inimdir. Hı hı. Sözünün arkasında bu yatıyor zaten. Yani hmm. bilim insanının tutumu... ...o bakımdan alkışa değer. Yani bilimsel tutumu, bilimsel bakışı... ...değerli gören ve yücelten bir uygarlığın geldiği nokta bu. Bilim dürüst düşünceyi gerektirir. Sen o verilerle uğraştığın zaman kimse bilmez. Ama sen biliyorsun ki hakikatlerin peşindesin. Ve o bulmuş olduğun ilişkileri dürüstçe ifade etmek durumundasın. Ve dürüst olmazsan eğer o verilerin hiçbir anlamı kalmaz. O bakımdan bilimsel insanın dürüstlüğü hakikaten biz bilincinin dürüstlüğü olur. Evrenle dürüstsün. Kendinle dürüstsün. İlişkinlerinle dürüstsün. Bunun altını çizmek istedim ve burada da rahmetli profesörüm Mümtaz Turhan'ı anmak istedim. Hakikaten bilimsel tutum, bilimsel bakış tarzı bir bilim insanının bakış tarzı ve değerleri ve dürüstlüğü çok önemli ve toplumuna çok. ihtiyacı var. Peki hocam şimdi şöyle sorular var bunlardan birkaç tanesini de ben sormak istiyorum size. Ana babalar şöyle bir şey söylüyorlar. Hocam diyorlar iyi diyorsunuz hoş diyorsunuz tamam. Ben dürüst bir çocuk yetiştirmeye çalışıyorum. Ancak sadece ben etki etmiyorum bu çocuğa diyor. Bunun sınıfında arkadaşları var. Bir arada olduğu öğretmenleri var, bir okul sistemi var, dışarıda bir hayat var. Yani ben tek başıma yetemiyorum buna diyor. Ve çocuk dışarıda dürüst olmayan davranışlarla karşılaşıyor. Üstelik bunların sonunda e, bir takım şeylerin elde edildiğini de gördüğü durumlar oluyor. Böyle bir durumda ben bir ana baba olarak ne yapacağım diyor. Ben tamam inanıyorum söylediğiniz şeye, böyle olsun diye de uğraşıyorum. Evet. Hakikaten bu ana babanın durumu da zor hocam. Kesinlikle zor. Şimdi... Her şeyden önce Polat... ...çocuğumla sohbet içinde olmaya... ...özellikle özen gösteririm. Bu bir. Çocuğumla sohbet içinde. Hocam, şöyle bu... bir sohbet <gülüyor> oluştururum. Altın... ...benim evet. çok değerli. Doğru. Niye? Çünkü az bulunuyor. Doğru. Yavrum... Hmm. ...dürüst insan... ...altın gibidir. Evet. Çevreden pek etkilenmez, azdır ve zordur. Şimdi senin dürüst olarak kalabilmen zor. Ama ben dürüst insan nasıl görüyorum biliyor musun? Kendi değerini kendi gözünde satmayan insan olarak görüyorum. Çok güzel. Sürekli bunlarla karşılaşacaksın. Bazen file vereceksin, içini dinle. Çünkü polat öyle yaratılmış ki dürüst olmadığımız zaman içimiz biliyor. Ay, i̇çimiz biliyor. biliyor öyle olur mu? Zaten? Öyle yaratılmış, içimiz biliyor. Ve o zaman öyle bir noktaya geliyorsun ki, ulan bunun bedeli yok ya. Tabi. Bunun bedeli yok diyorsun. Tabii. Şimdi o bakımdan, o sohbete devam ederim derim ki sık sık görmeyeceksin bunu. Ama bu hayatta. ...senin kendin olarak var olabilmen için... ...çok önemli bir şey. Bazı zamanlar olabilir ki... ...kendini satmayı düşünebilirsin. Fakat... ...şimdi şu an... ...kendini satma ile... ...bir hafta sonra, iki yıl sonra, on yıl sonra... ...şimdi şu anda dönüp baktığında... ...değer miydi diyebileceğin zaman aklında olsun. Şaşı bak derim. Yani... Şimdi şu an karar verirken bir gözün şimdi şu ana baksın, başka bir gözün de 5 yıl sonraya baksın. Aynen öyle. O bakımdan karar senin ve senden başka hiç kimse senin gerçekten dürüst olup olmadığını bilemez. Ya çok güzel. Evet. Şimdi şey kısmı da çok önemli geliyor. Ben mesela diyorum böyle bir noktada bir ana baba konuşma yaparken hadi karar verdi. Gerçekten sohbet içerisinde olacak. Nerede zorluk yaşar diye düşünüyorum. Ya sen dürüstsün, evet. Sen dürüstlükten dolayı yaşamda bir takım zorluklar yaşıyorsun, evet. Çocuğuna bunu salık veriyorsun, evet. O bunlarla birlikte zorluklar yaşıyor, evet. Tam burada siz bir şey yaptınız... Onu yapmak çok zor işte hocam. Orada zorlanacağını görebiliyorum ben. Yani çok kolay yargılayabileceğimiz bir yer orası hocam. Yani Allah kahretsin bunlar da dürüst değil. Zaten çivisi çıkmış bilmem ne falan filan diyebileceğim bir yer orası. Ve şunu görüyorum. Bunu yaptığın an çocuğun hayatı çok daha zorlaşmaya başlıyor. Sizin söylediğinizde her şeye rağmen bütün bunlarla birlikte bir yargılama olmadan kendinizin üstünden hikayeyi anlattınız. Dediniz ki sen mutlu olamazsın diğerlerinin yani. ne yaput ne ettiği meselesi değil. Senin için bunu uzun vadede kaldırmaz dediniz. Bence kilit noktası da orası. Bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Benim ki evladım samimi olarak ben şuna inanıyorum. Uzun vadede hı hı. dürüst insan kazanır. Aynen. Neden? Benim beyinle ilgili bayağı bilgim var. Hı hı. Şunun farkındayım ki dürüst insan bir kere iyi uyur, rahat uyur. <gülüyor> ...rahat uyuduğundan dolayı da... ...sağlık konusunda kazanır... Zaman içerisinde... ...ayrıca... ...beyin verimli çalışır, daha Doğru. yaratıcı olur... Doğru. ...hangi alanda olursa olsun, ister gazeteci ister düşünür falan... ...daha yaratıcı olur... Doğru. ...daha verimli olur... ...uzun vadede... ...ve en önemlisi de... ...daha huzurlu olur... ...şimdi o bakımdan... ...dürüst olmayan... bir şey, ...dürüst olmayan insan... ...bir şeyi kazanmak için gider... ...dürüst insan da bir şey kazanmak için peşindedir. Neyi kazanacağının bilincinde olarak seçim yap. Çok güzel. Bu çok önemli. Çok. Hakikaten her iki tarafta bir şey kazanıyor Kesinlikle ama... Hocam. Farklı şeyler farklı kazanıyorlar. Farklı şeyler kazanıyorlar ve bence... ...yani bu işin bir uzun vadesi var. Sadece kısa vadede de yürümüyor bu iş. Olan açıldığım bir şey daha söylemek istiyorum. Söyleyin hocam. Zeki insan... ...şimdi şu anı tercih eder. Akıllı insan... ...hayatın tümünü düşünür. Onun için akıllı insan... ...dürüst olmayı seçer. Hakikaten. Zeki insan seçemeyebilir. Sadece zeki insandan evet, bahsediyoruz abi, değil mi hocam? payımı evet. aldım der geçer gider. Anladım, evet. Ama bakarsın ailesi parçalanmış, torununu koklayamıyor. Şey olmuş bu olmuş. Şimdi... ...abi bir de ben şeyden bahsedeceğim. Akıllı toplum ile açık göz toplum arasında bir fark var. Var mı hocam? Çok. Akıllı toplum olmak konusunda biz... Hakikaten bu topluma sürekli farkındalık vermeye devam etmemiz lazım. Onun için konuşmaya devam etmemiz lazım. Tamam hocam. Bu akıllı toplum, mesela kavramlardan bir tanesi neydi? Nurdoğan e, Nur arkadaşımızın kulağını çınlatalım Nurdoğan arkadaşa. Şaşı bakmayı, şaşı bakmayı, şaşı bakmayı bilenlerin çoğunlukta olduğu bir toplum olmaya doğru gider. Yani, onları yönetici yapar, onları öğretmen yapar. Evlenmeden önce onlara bu değerleri vermeye başlar. Ve yani benim anladığım kadarıyla şaşı bakmaktan kastettiğiniz şey yani evet bugün ortada bir menfaat durumu, o bu bir takım zorluklar olabilir ama burada oyunun hakkını vermediğinde uzun vadede geriye çeviremeyeceğin zararlar göreceğin bir durumdan bahsediyoruz. Yani senin o zaman kendin olarak değerli olmanın mümkün olmadığı bir durumdan bahsediyoruz. Değil mi hocam? Evet. Ve ben şeyi görüyorum onu söyleyeyim yani e, oğlumda çok rahat yaşıyoruz bunu. Yani biz mesela evde bu dürüstlükle ilgili, dürüstlük diye konuşmuyoruz bunu. Biz bunu evet. aramızda hı hı. ya verilmiş sözlerin tutulması bizim açımızdan önemlidir. Biz bunu çok ciddiye alıyoruz. İkincisi de sen ne düşünürsün bu konuyla ilgili diyoruz yani söz vermek çok kolay ama sözü tutuyor olmak çok kolay değil bazen zorluğu var bu işin. Ee, geçen şeyi sordum ya dedim hangi konuyla ilgili hatırlamıyorum bir şeyle ilgili bir anlaşma yaptık. Hatırlatarım 6 yaşında. Poyraz. 6 yaşında bir şeyle ilgili bir anlaşma yaptık ee, ve Poyraz anlaşmanın dışına taştı. Hı hı. Yani geçti neyse sonra dedim ki ya gelsene dedim, biraz konuşalım seninle geldi böyle. Şimdi dedim sana bir soru soracağım. Bu soru dedim benim açımdan önemli bir soru. Sen dedim sana verilmiş sözlerin tutuluyor olmasını önemsiyor musun dedim. Yani mesela ben sana dedim bir konuyla ilgili söz versem ve tutmasam kendini nasıl ise olur mu öyle bir şey dedi. Yani olabilir dedim yapabilir yapmazsın sen diyor ama yapabilirim dedim yani. Evet belki yapmam ama yapabilirim. Onu istemem dedi. Yani sen dedi sözünü tut isterim dedi. Bak dedim bu hepimiz için geçerli. Biz hayatta herkes bize verdiği sözleri tutsun istiyoruz. Peki o zaman senin de verdiğin sözleri tutman gerekir mi? Evet dedi benim de tutmam gerekir. Ha, eyvallah. eyvallah. Evet, çok önemli bir sohbet örneği verdin. Hakikaten ve çocuk bunu anlayabilecek durumda kesinlikle. Her yaşta anlayabilecek durumda ve toplum için de evet. aynı durum hocam. Akıllı toplum bunun farkında olan toplum. Bu tip be. sohbetleri edebilen, eden toplumdur hocam. Evet değer veren. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız efendim.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 ...hayatımda bu dürüstlük konusunda bir şeyleri değiştirmeye ve bununla ilgili özen göstermeye karar verdim. Ama kapının girişine de yazmışlar, doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar diye. Evet. Şimdi bir onuncu köy var mı? Hakikaten kabul edilecek. Çünkü ben değişmeye karar verince herkes hemen bugün itibarını değişmeyecek. Yani dışarıda yürüyen bir hayat var ve ben bir takım zorlukları göze almak durumunda kalacağım. Ne öneriyorsunuz hocam insanlara bu noktada? Evet. Güzel bir soru, güzel bir söz. Bu sık sık kullanılan bir şey. Evet. Dokuz köyden kovarlar. İnşallah kovarlar. Çünkü bir onuncu köy var. Ve onuncu köyde yaşamazsan yazıklar olsun sana. Öldüğün zaman yaşamamış olacaksın. Nerede bu onuncu köy? Bu onuncu köy senin kendi gönlündeki, hı hı. kendi içindeki, kendi vicdanındaki köy. Aslında o köy baştan beri vardı değil mi hocam? Kesinlikle var. Yani ben, 10. köy değil birinci zaten. köy zaten o değil mi hocam? Zaten gelmeni bekliyordu. Düşünebiliyor musun? Doğmuşsun o kadar emek vermişler. Ana baba emek vermiş, öğretmen emek vermiş, Milli Eğitim Bakanlığı kurulmuş, koca devlet askerlik yapmışsın falan filan filan. Son nefesini verirken şunu farkına varıyorsun. Yaşamadım be. Uff. ...ben kendim olamadım, yaşayamadım... ...ben gittin. Geçmiş olsun. Ben Milyarlarca böyle insan oluyor... ...biliyor musun? Her yıl ölüyorlar. Değer mi? Ve Eric Fromm'un sözü... ...yaşanmamış yaşamlar... Bütün ...dünya yaşamlar. için en büyük tehlike. Evet. Bütün savaşların, bütün, kötülükleri. bütün kötülüklerin... ...ve ha. bütün bu çirketliklerin altında... ...yaşanmamış, yaşanmamış yaşamlar, yaşamlar var. Ondan dolayı... ...10. köyü keşfetmek lazım. Ve 10. köye gidince... Çok şükür köyüme geldim. Merhaba köyüm deyip o o noktadan köklerini salıp yeşermeye başlamak lazım. Ve muhteşem bir ağaç olmak lazım. Neyse o ağaç çınarsa çınar. Ağzınıza sağlık hocam ya. Çok güzel evet. bir bölüm oldu. Teşekkür ederim Favad. Evet değerli izleyenler umarım önümüzdeki programlarda yine birlikte keşfetmeye devam ederiz efendim. Hoşçakalın. Hoşçakal.